Elhamdülillahi Rabbil Alemine ve sallallahu ve sellem ve barik ala abdihi ve resulihi nebiyyina Muhammedin ve alihi ve eshabihi ecma'ina amma abad Bugün 26 Ekim 2014 Pazar Cehaleti Özür Görmeyenlerin Yaygın Şüpheleri derslerimizin ders serimizin dördüncü değil mi? Dördüncü bölümü Şüphe Allah hiç Allah hiç hüccet ulaşmasa da insanlara ne demiştir? Müşrik demiştir. Dolayısıyla biz de şirk işleyen birine hüccet ulaşmamış olsa da müşrik deriz. Eğer cehalet bu bir şüphe aynı bağlamdan hareketle eğer cehalet özürse Yahudi ve Hristiyanlara da mı? Özürdür. diyeceğiz. Hmm. Değil mi? Bu özür. Şimdi bunların gerekçeleri ne? Ve inne hadun minel müşrikeen istejarruke fe'ajirhu hatta yasmaa kelam Allah bu ayeti de delil getirirler. Eğer müşriklerden biri senden eman dilerse Allah'ın kelamını işitinceye kadar ona eman ver. Allah'ın kelamını işitmeden önce ne dedi bunlara? Müşrik dedi. Demek ki bir insan hiç hüccet ulaşmasa da biz ona ne deriz? Müşrik deriz. Ahiretteki hükmü Allah'a kalmıştır. O dersin ilk söylediğim kayda var ya. Bunu söylüyorlar. Dolayısıyla hüccet ikamesinden önce de insanda şirk ahkamı dünyada ne? Sabit olur. Asıl itibariyle şu bir gerçektir. Meselenin aslında ele aldığımızda. Evet. Hiç hüccet ulaşmayanlara, İslam'a girmeyenlere biz ne deriz? Müşrik kafir. Çünkü iki sınıf insan var dedik. Başka yok. Mümin ve kafir. Müslüman ve kafir. Başka bir insan sınıfı asla yoktur. Onun dışında Müslüman işte kafirin sınıfı münafık hepsi asıl cüzlerin altındadır. Yani Müslüman dediğinde müminin altında bir Müslümandır. O, onun bir vasfıdır. Keza münafık dediğinde kafirin bir neyidir? Cinsidir. Evet. Ve şüphelerin özü bu. Delilleri de bu ayet. Allah Kur'an'da ne dedi bunlara? Müşrik dedi. Allah'ın kelamını işitmeden önce de. Hemen diyoruz cevap. Bunlar kimin hakkındadır kardeşler? Asli kâfirler hakkındadır. Doğal mı? Bizim konumuz nedir? Müslüman olup da ondan sonra şirk koşan tamamilen ayrı ayrı konular. Bu kadarcı varmıştı. Işte. Ayet asli kâfirden bahsediyor. Bitti. Ama yine bir tabi, bunu cevap veriyoruz. Diyoruz ki bunlar kimin hakkındadır? Asli kâfirler hakkındadır. Bizim konumuz ise nedir? Müslüman olup da kendisinden şirk amel sadır olan Müslüman hakkındadır. Allah Azze ve Celle kitabında ve Resulü sünnette asli kafirler ile Müslümanların hükümlerini birçok yerde tamamen ayrı tutmuştur. İki sınıfı aynı tutmak Allah'ın asıl olarak ayrı tuttuğu iki şeyi birleştirmeye çalışmaktır. Evet biz hiç İslam'ı duymamış hiç İslam'a girmemiş insanları direkt ne yaparız? tekfir ederiz. Ve kendilerine dünyada kafir muamelesi uygularız. Kefenlenmeyiz, kefenlemeyiz. Müslüman mezanını gömmeyiz vesaire. Mirasça alınmaz, verilmez şu Ama aileye hükmünü Allah'a bırakırız. Hiç İslam'ı duymamış bir insana da. Bunun sebebi nedir? Gayet açıktır. Neden hiç İslam'ı duymayan insanlara biz kafir mi uygularız? Çok basit. Çünkü Müslüman değil. Şahadet getirme. Bu kadar. İki sınıf insan var. Hep bunu aklında tutsanız problem çözülüyor. Ya mümin ya kafir mümin değilse gereğin tek bir alternatif var. Kafir. O yüzden diyoruz ki bunun sebebi gayet açıktır. Çünkü bunlar hiç İslam'a girmemiştir. İslam'a girmeyen herkes kafirdir. İnsanlar iki sınıfa ayrılır, üçüncüleri yoktur. Müslüman kafir. Ahiretteki durumları ise Allah'a kalmıştır. Bir kimse Müslüman değilse geriye sadece kafir kalıyor. Münafık, müşrik, kafir sınıfının bir çeşididir. Hepsi de sonuçta kafirdir. Şimdi bu iki durumu yani asli kafir ile cehalet nedeniyle şirke düşen Müslümanın durumunun farklı olduğunu daha geniş bir şekilde alimlerin sözleriyle ele alalım. Birinci durum asli kafir. Önce asli kafire ele alacağız. Bu nasıl bir insan? Asli kafir dediğimizde ne? Bu hayatında hiçbir zaman İslam'ı din olarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi de nebi olarak kabul etmemiş. Asli kafirler bir Hristiyan gibi. Allah Teala'yı ibadette, uluhiyette birlemenin farz olduğunu kabul ettiğini ve kendisinin de şirkten beri uzak olduğunu açıkça ifade etmemiş. Yine Allah Teala'nın ibadette, uluhiyette bir olduğunu icmali olarak dahil kabul ettiğini ortaya koymamış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dine mutlak tasdikle inandığını, onun şeriatına kamil manada boyun eğip onun emirlerini yapmayı ve yasaklarını terk etmeyi kabullendiğini açıkça ortaya koymamış olan kuldur. Şer'i naslar, Alimlerin icması ve nasların delaletine dayalı olan akli çıkarımlar böyle durumda olan bir kişinin tekfir edileceğini ister alim olsun ister cahil olsun yine ister ehli kitaptan olsun isterse de başka dinlere mensup olan biri olsun hiçbir İslam hükmüne muhatap kılınmayacağını kesin olarak ortaya koymaktadır. Bütün bu insanlara biz bu şekilde kafir hükmü uygulayız. Bunu ortaya koyan delillerden bazıları şunlardır. Neden biz hiç İslam'ı duymayanlara da kafir ederiz? Şu, kim İslam'dan başka bir din arayış içerisindeyse, kim olursa olsun, bilsin ki İslam dışında hiçbir din ondan asla kabul edilmeyecektir ve o ahirette büyük zararı uğrayanlardan olacaktır. Yine başka ayet, Allah katında tek din İslam'dır, makbul din. Bu ayetlerde allah Teala İslam dininden başka bir dine uyan herkesin dininin batıl ve geçersiz olduğunu haber vermektedir. Bu yüzden böyle biri dünyada İslam hükümleriyle muhatap kılınmaz aslı-i kafir. Zira o kabul etmediği dinin hükümleriyle nasıl muhatap kılınabilir ki? Yani ne kadar farklı bak. Asli kâfirin durumu bu. O yüzden kâfir diyoruz. Asli kâfirin durumu gayet açık ve nettir. Onun bu durumuyla çakışıp da ona İslam vasfı verilmesi gerektiren başka bir asli delil de bulunmamaktadır. Aksine o sadece tek bir hal üzere bulunmaktadır ki bu da kelime-i şehadeti kabul etmeme halidir. Dolayısıyla da onun hakkında hüküm vermek tavakkuf ya da tereddüt etmeyi gerektirmez. Çünkü onun hakkında kâfir hükmünün verilmesinin illeti sebebi gayet açıktır ve nettir. Ona ters aykırı düşen bir husus da bulunmamaktadır. Dolayısıyla da onun hakkında ehl-i sünnetin tekfir konusunda zikrettiği üzere tekfir şartlarının oluşup oluşmadığını araştırmaya gerek olmadığı gibi tekfir manilerinin ortadan kalkıp kalkmayacağını araştırmaya da gerek yok. Asli kafir. Tamam. İkinci durum. Cehalet nedeniyle şirke düşen Müslümanın durumu. Bu da ayrı. Bu kul hakkında iki aşikar durum. Bakın. Bu kul hakkında Asli Müslüman İslam'a girmiş hakkında Ve şirk işlemiş tabi Bir Müslüman düşünün İslam'a sahih olarak girdi Sana göre de bana göre de Şartlar yerine giderek girdi sonra bir şirk koştu Tamam Bazıları acayip Adamlar ya böyle bir şey olmaz yani Mesela işte bazı Sanane'nin sözü gibi ne diyor biliyor musun Çok ilginçtir Diyor ki İslam'a girdi ya adam Müslüman bize göre şirk sadır oldu mu Bunların hepsini asli kafir görüyorlar çünkü La ilahe İllallah'ı anlamamıştır ki. Bak en basit mantıfi bir soru. Yani hiç yeryüzünde şöyle bir insan tasavvuru mümkün değil mi? İslam'a sahih olarak girdi sonra da kafası karıştırdığından dolayı şirk koştu. Değil mi? Yani bunlara göre bir sınıf ilim ehli var ne diyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki şirk koşan herkes asli kafirdir yani hiç İslam'a zaten girmemiştir hani İslam'a girip de şirk koştu diye bir şey yok onların indinde çünkü la ilahe illallah anlamadığı için şirk koştu peki şöyle diyeyim gerçekten adam la ilahe illallah anladı girdi evet tağutun hepsine küfretti senin istediğin gibi her yer şeyi yerine getirdi İslam'a sokacaksın mı bu adamı? Sokacaksın. peki şöyle bir ihtimal yok mu yeryüzünde? yani Allah'ın kaderi bunu engelliyor mu? bir tasavvuşu gelecek kavasını karıştıracak ve adam sonradan eski görüşünden dönecek ve mürted olacak değil mi? bu kadar basit Anladık mı kardeşler? Evet. Şimdi o yüzden diyoruz ki bakın cehalet nedeniyle şirke düşen Müslüman'ın durumu şudur. Bu kul hakkında iki aşikar durum çakışmaktadır. Müslüman şirk koşan bir Müslüman'ın da iki aşikar durum çakışmaktadır. Birincisi onun hakkında İslam vasfını gerekli kılan durumdur. Delildir ki bu da onun kelime-i şehadeti kabul etmesi. İslam'ı din olarak benimsemesi ve hem Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mutlak olarak kayıtsız şartsız inandığını hem de bu hayatta usulüyle ve furuğuyla dinin tamamını yaşamayı kabullendiğini açıkça ifade etmesidir. Bunu şimdi ifade etmiş ve İslam'a girmiş. Sonra şirk koşuyor. İkinci durum. Bu ikinci durum ise kabul ettiği dini temelinden yıkan büyük şirk ya da diğer küfre sokan bir duruma düşmesi ve bunun onda aşikar bir şekilde görülmesidir. Demek ki adamda iki aşikar durum birleşti. Çakıştı. Bir, İslam'a girdi tüm şartlarıyla senin istediğin gibi. Sonra bunun zıttına aşikar bir durum daha gerçekleşti. Çeşitli bir sebepten dolayı bu artık istighaseyi caiz gördü. Kavası karıştı veya vesaire. Veya bir yerden okudu vesaire. O halde bizim açımızdan şirke düşen Müslüman hakkında farklı hükümler, sonuçlar gerektiren bu durum bu iki aşikar durum birbiriyle çakışmaktadır. Hakkında çelişki ortaya çıkan kimsenin durumuyla da hakkında hiçbir çelişki bulunmayan kimsenin durumunun eşit görülmesi ne dinen ne de aklen mümkün değildir. İşte böylesi bir Müslümanın durumundaki bu çelişki sebebiyle hani düşünün öyle bir Müslüman var ki iki tane zahir hüküm çelişti. Tavta küsretti her şeyiyle. Ama baktın ki bir meselede tuttu ne oldu? şirk koştu. Bu iki durum acayip çelişti. İşte böylesi Müslüman'ın durumundaki bu çelişki sebebiyle burası önemli. İslam'a mensup olan muayyen yani belirli bir şahsın tekfiri konusunda tartışma ortaya çıkmış. Tartışmadaki illet neymiş? Yani bakıyorsun bir adamda iki şey vuku buluyor. Birbirine tamamıyla zıt. O yüzden kafalar karışıyor ve ihtilaf gündeme geliyor. Onu ee, söylüyoruz. Belirli bir şahsın tekfiri konusunda tartışma ortaya çıkmış ve farklı görüşler ortaya atılmıştır. Bu konuyu açıklama sadedinde İbn-i Teymiye görüşleri yaratıcı inkarı gerektiren Cehmiye ve benzeri bidat fırkalarının tekfir edilmesindeki ihtilafı naklettikten sonra şöyle der. Bakın çok Rabbani önemli bir şey. Neden bu tartışma çıkıyor bazı ilim ehlinin sözlerinde? Cehmiye kafir mi değil mi? Çünkü hani biz diyoruz ya zahire hükmederiz. Büyük bir problem ne? işte adam şirk koşuyorsa zahire hükmederiz. Ya onun mukabilinde de İslam zahiri var. İki zahir çatıştı sen niye onu kabul ediyorsun da onu reddediyorsun? İki zahirin çakışması söz konusu. Şimdi İbn-i Teymiye işte problem burada olduğu için ihtilaf oluyor diyor. Bak nasıl asli kafirle şirk işleyen Müslüman arasını ayırıyor. Asli kafirde o yüzden hiçbir ihtilaf yok. Ama öbüründe bu iki çakışma problem oluşturuyor alimlerin önünde. Ve aslında bu bir problem değil diyor. Şunu anlarsak diyecek İbn-i Teymiye. Bakın İbn-i Teymiye diyor ki Yaratıcıyı inkarı gerektiren cehmiye ve benzeri bidat fırkalarının tekfir edilmesindeki ihtilafı naklettikten sonra şöyle der. Bu tartışmanın sebebi delillerin çakışmasıdır. Çünkü onlar bir tarafta onlara küfür hükümlerinin uygulanmasını gerektiren delilleri Diğer taraftan da söz konusu görüşleri benimseyen içinde kafir olmalarını imkansız kılan bir takım iman göstergesi fiiller işleyen muayyen yani belirli şahıslar görünce onlara söz konusu iki çeliş iki delil çakışmış çelişki gibi görülmüştür. Yani bakıyor İbnü Teymiye bir ümmet var. Tekfir görüyor, şirk görüyor, küfür görüyor, tekfir etmiyor direkt. Hem de nasıl bir ümmet Allah'ın inkarını gerektiren görüşe sahipler cehmiye gibi. Allah o değil bu değil Allah yok çıkıyor. Diyor ki işte bu problemin kafir midir müslüman mıdır problemi iki zahirin çakışmasından dolayı. Biz insanları tekfir ettim mi ne diyoruz? Zahirine hükmederiz diyoruz şirk koştu bir zahir unuttun onu. İki zahir çakışıyor niye senin zahirini alayım? Benim babam senin babanı döver ne biliyorsun iki zahir çakışmış. Böyle bir şey yok ki zahirine hükmederiz. E niye İslam zahiri de var. Niye birini iptal ettim? İşte burada problem çıkıyor diyor İbn Teymiye. Bakın, Arabaani sözlerdir bunlar. Diyor ki çünkü onlar bir tarafta onlara yani bu tip insanlara kendisinden şirk küfür sadır olan insanlara hükümlerin uygulanmasını gerekli kılan delilleri, diğer taraftan da söz konusu görüşleri benimseyenler içerisinde kafir olmalarını imkansız kılan bir takım iman göstergesi de var ya bunlarda. İşte bu iman göstergesi fiiller işleyen muayyen belirli şahıslar görününce ortaya çıkınca onlara söz konusu iki delil çakışmış çelişmiş gibi görünmüştür. İşin aslı ise şudur. şunu farkına varsak burada bir çakışma olmuyor ya. Şeriat sahibinin naslarda geçen umum lafızlar hakkında öncekilerin başına ne geldiyse Alimlerin sözlerindeki umum genel ifadeler konusunda da bunların başına aynı şeyler gelmiştir. Şimdi İmmü şunu söylüyor. Nice insanlar vardır ki alimler onlar hakkında ne? Şunlar kafir kafir mutlak ifadeler kullanmıştır. Ama muayyene indirgediğinde illa o hükmü vermemiştir. Neden? Çünkü muayyen bir şahısta küfrün zahir olduğu gibi imanın da zahiri var. Şöyle diyemezsin ki küfrün zahiri, imanın zahirini kaldırıyor diyemezsin. Çünkü şartlar yerine girip engellerin kalkması gerekiyor. Dolayısıyla iki zahir çakışmış. Bunu söylüyor. Diyor ki onlar alimlerin, bakın buraya dikkat edin. Kim böyle böyle yaparsa kafirdir şeklindeki sözlerini her gördüklerinde, bugün videolar yapanlar var ya, kim kim böyle böyle derse kafirdir şeklindeki sözlerini her gördüklerinde, bu ifadelerin o sözleri söyleyen herkesi içine aldığını zannetmişlerdir görüyor musunuz abi bana hani sözleri. Ama tekfirin muayyen yani belirli şahıs hakkında oluşmama ihtimali bulunan birtakım şartları ve manileri yani engelleri olduğunu ve bu şartlar oluşup engeller ortadan kalkmadan mutlak tekfirin muayyen tekfiri gerektirmeyeceğini düşünmüşlerdir. Görüyor musunuz? O yüzden Ehli Sünnet ne demiş? Kur'an mahluktur diyen kafir. Evet. Ama her Kur'an mahluktur diyene kafir demişler mi? Evet işte. Evet. Mesela Mu'tezile'nin görüşü nedir? Kaçıyorlar bazıları. Ya diyorlar ki Ehl-i Sünnet'te görüş var. Cehmiye'yi tekfir etti. Kaçma. Cehmiye bütün görüşleriyle değerlendirip bazıları tekfir etti. Hata etse de. Ki orada şazdır o görüşler. O yüzden aynı görüş Mu'tezile'de olduğunda neden tekfir edilmiyor? Cehmiye'nin durumu hayırı. Mu'tezile'ye bakın Kur'an mahluktur derler görüşü. Doğru mu? Ehl-i Sünnet Mu'tezile'yi İslam fırkalarından ne yapmıştır? Saymıştır. Ve onlara mesela Zamakhsheri alim demişlerdir. Kim tekfir etmiş? Bütün ümmet onun alim olduğunda ittifak etmiştir, müfessir olduğundan ittifak etmiştir. Müslüman muamele uygulamıştır. Kur'an mahluk dediği halde. Ben desem Allah'ın eli mahluktur. Ne demişim? Olurum. Allah mahluk yaptım, değil mi? Kur'an Allah'ın sıfatı değil mi? Kur'an mahluktur dediğinde Allah mahluktur'a çıkıyor, değil mi? Bak İbnü Teymi o yüzden diyor. Cehmiyyenin sözü öyle da yere dayanıyor ki Allah mahluktur kapısına çıkıyor diyor. Amrüb ne dinar, Ehlü Sünnet alimlerinden ya yani bazı şeyler var, e, vecihleri var tabi. E, Amrüb ne dinar e, veya Abdullah ibni İdris pardon, Abdullah ibni İdris Ehlü Sünnet alimlerindendir ve imam olarak kabul edilmiştir, büyük imamlardan. Bir gün onun yanına birisi giriyor, diyor ki. Ey Ebu Muhammed, künyesi Ebu Muhammed'dir. Diyor bir takım insanlar var. Onlar hakkında ne dersin? Kur'an mahluk'tur diyorlar. Bunlar hakkında ne dersin? Diyor ki bunlar Yahudilerden midir? Adam diyor ki hayır. Peki Hristiyanlardan mıdır? Adam diyor ki hayır. Peki kimlerdendir? Müslümanlardan mıdır? Tevhid ehlinden midir? O da diyor ki evet. Amr Muhammed diyor ki hayır diyor. Leyse ha, haulâ'i Leisaha mu'minin. Ha, neyse diyor ki hayır onlar zındıktır. Ha, leisaha haula'i tevhid. Bunlar tevhid ehlinden değildir. Haula'i zenadiqa tu. Bunlar zındıktırlar. Men za'ama enel Kur'an makhlukun, faqad en Allah makhluk. Her kim Kur'an mahluktur derse Allah'ın mahluk olduğunu <gülüyor> iddia etmiştir. Bak hüküm olarak ne diyor bunlar? Zındıktır. O zaman her Kur'an mahluktur diyen Allah mahluktur dediği kapısına çıkıyor. Tekfir etmemiz lazım. Ve ehl-i sünnetin bütün uygulamasına terstir bu. Hüküm beyan edersin böyle diyen kafirdir. Şunu yapan müşriktir. Muayyene indirgediğinde hüküm değişir. O yüzden bakın bu açıklamasında nasıl asli kafirle şeye ayırıyor. O yüzden diyor bakın Müslüman'dan şirk küfür sadır oldun mu böyle karışıklığa çıkıyor. Çünkü asli kafirde böyle bir karışıklık yok. Zaten hiç İslam'a girmemiş diyor. Ama Müslümandan sadır olunca bu türlü problem çıkıyor. Bak nasıl aslı kafirle Müslüman, kendisinden şirk veya küfür sadır olan Müslüman ayrı tutuluyormuş. Anlatabiliyor Şimdi bu açıklamasında i̇bn Teymiye küfrü gerektiren dinden çıkaran hallere düşen Müslümanın durumunu göz önünde bulundurulmasının zaruri olduğuna dikkat çekmekte. Küfrü gerektiren dinden çıkaran hallere düşen Müslümanın durumuyla asli kafirin durumunu birbirinden ayrı değerlendirilmesinin zaruretini vurgulamakta ve hakkında İslam vasfının varlığı ile onu ortadan kaldıran hususların çakıştığı kimseye uygulanacak doğru metodu ortaya koymaktadır. Yine o söz konusu bu kulun durumunu ortaya koyup iç yüzünü açığa çıkaran tercih sebeplerine müracaat edilmesinin zorunlu olduğunu da ifade etmiştir ki bu tercih sebeplerinden kasıt da tekfir şartlarının ve engellerinin mevcudiyetinin incelenip kesinleştirilmesidir. <gülüyor> İbnü i Teymiye hem Muhammed ümmeti içerisinde hata eden kimse ile asli kafirin durumunun ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamış hem de bu kişinin hata eden yani hata eden Müslümanın Peygamber sallallahu aleyhi vesellemin getirdiği dini mücmel, genel, toplu manada kabul etmesinin göz önünde bulundurulmasının zaruretine vurgu yapmıştır. Bunda mücmel bir iman var. Onu göz önünde bulunduracaksın. Öyle bir zahir de var. Niye diyeceksin zahirine diyoruz burada şirk var. Öyle bir zahir de var. Onu o, Onun zaruretine vurgu yapmıştır. Nitekim o hata ve unutma dolayısıyla tevil sahibi Müslüman ise asli kafir arasında bir mukayese yaparken şöyle demiştir. Demiştir ki işte bu. Bu ümmet içerisinde haberi yani itikadi ve ameli meselelerde hata eden ve unutan gayret sahibi kimse ile kendilerine ilahi mesajın ulaştığı kafirler, müşrikler ve ehli kitap içerisinden hata eden biri arasındaki farkı ortaya koyan hususlardan biridir. Görüyor musun nasıl ayırıyor asli kafirler Müslümanları? Şayet bu sonuncularından biri hakkında. O hakkı inatla inkar etmiyor ki denilecek olursa şu bilinmelidir ki böyle birinin hatası ancak ya kusurdan ya da düşmanlığından kaynaklanır. Zira onun gereken gayreti gösterip de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman etme konusunda hata etmesi düşünülemez. Aksine o gayret ettiği takdirde buradaki, şüphesi olmayan için, buradaki gayret kas kasıt ve bilgiyi edinme konusunda elde eden tüm gayreti ortaya koymaktadır. O bilgiye o bilgiye böyle bir kişinin ulaşması ulaşacağı kuşkusuzdur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dinin delilleri ve gerçek gerekçeleri son derece mükemmel ve eksiksiz olup kendisine ulaşan herkesi kapsar. O nedenle bir kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayı, ancak ya kusur ya da düşmanlığı sebebiyle terk eder. Bu yüzden de cezayı hak eder. Ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dinin ayrıntılarına ait pek çok mesele böyle değildir. Çünkü bunlardan hani dedi ki ibadetin ibadet olduğunu bilirsin. Sadece Allah'a yapılır ama ne ibadet bilemeyebilip şirke düşebilirsin. Aynı bugünkü bazı insanların kurban kesmenin ibadet olduğunu bilmemesi gibi. Öyle diyorlar. Çünkü bunlardan bazılarının bilgisi havasıyla yani özeniyle ve yani alimleri kastediyor ve avamıyla bu ümmetin birçok mensubuna gizli kalabilir. Görüyor musunuz? Bu yüzden de onlar o şeyleri bilmeme konusunda ne kusurlu ne de hatalı sayılmazlar. Ve onları terk ettikleri için de cezalandırılmazlar. Bununla birlikte onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine iman ederken mücmel yani genel olarak o şeylere de iman etmişlerdir. Dolayısıyla onlar hakkında mücmel bir imana sahiptirler. Dolayısıyla da onlar hakkında mücmel bir imana sahiptirler ve onlara dair imanın aslına sahiptirler. Bu tıp, tıpkı fasığın emri yapma ve yasaktan kaçınma konusunda yeterli neden ve gerekçelere sahip olması gibidir. Bu yüzden bu ümmet içerisinde tevil dolayısıyla hata eden ve işlediği fiil sebebiyle fasık olan kimse, itikatları sahih sağlam olduğu takdirde her ikisi de bu yönden, bir yönden iyi bir yönden kötü kimselerdir. Hani dedi ki hem iyilik hem kötülük birleşir tek bir insanda. Ama onlardan hiçbiri müşrik ya da ehli kitap kafirleri gibi değildirler. Her ne kadar onlar bu konuda farklı derecelere sahip da, Evet insanlar imanda farklı dereceler. Camiur Resail'de söylüyor İbn-i Teymiye Rahimullah. İşte i̇bn Teymiye'nin bu ifadeleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dine mücmel olarak iman ettiği ve bütünüyle teslim olduğu sabit olan Müslüman'ın durumuyla bu derecede olmayan bir kafirin durumunun ayrı değerlendirileceği konusunda gayet açıktır. Bu ayrı değerlendirme de söz konusu iki durumun arasında net bir ayrımı gerektirmedir, gerektirmektedir ki bir karışıklık meydana gelmesin. Evet bu şüpheyi de asli kâfirle ee, İslam'a girip de kendisinden şirk koşanların ayrı olduğunu söyledik. O yüzden Yahudilerle Hristiyanları da mı cennete sokacağız? Diye. Asli kafir adam. Ben Müslüman değilim diyor zaten. Yok kardeşim bak sen özürsün cahilsin. Sen Müslümansın. Gel ya. Evet. Yok. Ka asli kafir. Müslümanla onun arasında farkın vurgularını nasıl böyle vurucu noktalarla İbn-i ne yapıyor kardeşler? Belirtiyor. Bir şüphe daha. Diyor ki biz insanların zahirini hükmederiz. Batınları ise Allah'a kalmıştır bizi ilgilendirmez Şimdi bir asli kafir Meselesiydi ama orada zahire değindik de Mesele o değildi asli kafir ile Kimi ayırdık biz İslam'a girip de şirk koşanın ayrı olduğunu Söyledik beyan ettik Dolayısıyla bir müşrik sana gelirse Kur'an'ı işitmeden Bak Allah işitmeden müşrik dedi evet asli kafir Hepsi zaten kafirdir müşriktir Bizim konumuz ise İslam'a girdikten sonra şirk koşandır Bu ehl-i sünnetin sözlerinde de Naslarında da ayrı hükümlere sahiptirler tamamıyla Evet şüphe. Biz insanların zahirine hükmederiz. O bizim arkadaşlar en çok sıkan bu değil mi? Ya adam geliyor mesela diyor ki Kardeşim Tayyip demiyor mu ben laiklik istiyorum? E bitti ben de onun kalbini mi yardım? Ben o ögülendir sözünün zahirini alırım diyor. Ne kadar cazip geliyor değil mi? Kalbi Allah'a kalmış. Ben adamın sözünü alırım. Bak direkt ağzındaki sözü aldım diyorlar. Şöyle açalım. Mesela adam gelip diyor ki aynen yazmışım buraya konuşma diliyle. Kardeşim ben Tayyip'in sözlerini ve fiillerini alırım. Beni kalbi falan ilgilendirmez ki. Adam demokrasi diyorsa, laiklik diyorsa benim için bitmiştir, yeterlidir. Gerisi beni ne ilgilendirir? Ne diyeceğiz buna? Mesela değil mi? Çok cazip ne diyeceğiz? Hep bizim de takdir ettiğimiz derslerde ne deriz? Biz insanların zahirine hükmederiz. İşte yanlış anlattığımız için zahirin ne olduğunu... Bir tekfirci bize bu itirazı getirdin mi bir şey diyemiyoruz yani. Çünkü bak, hani kılıcı kaldırdı la ilahe illallah dedi değil mi? Bak diyoruz zahirine hükmetti. Demek ki zahirine hükmetti. İçi Allah'a kalmış. Tekfirci de diyor tamam o zaman tayyibin zahirine hükmetti. Kabul. Bak diyor ben demokrasi istiyorum. Şunu istiyorum. laiklik istiyorum. Da yani bana. Bu büyük bir problem oluşturması gerekir. Zahiri böyle yanlış anlatırsak problem tabii. Yani ben sizin kardeşiniz olarak büyük, büyüklerin büyüklüğüne sığınarak, küçüklerin de anlayışına sığınarak diyorum ki size de kendi nefsime de sitem etmek istiyorum biraz. Neden? Çünkü kimse muayyen olarak üzerine almasın. Çünkü kimsenin muayyen ağzından duymadı. Genel camianın bir sıkıntısı var bu zahir meselesiyle alakalı. O da şudur. Diyoruz ki bakın kardeşler biz... Gerçekten yıllarca şu zahir meselesini hep derslerde şurada burada ortaya attık. Dedi ki zahirin hükmederiz ve adam akıllı için hiçbir zaman doldurmadık. Nedir bu zahir? Sonra tekfirci bize karşılaştığı zaman ya siz insanların zahirine hükmetmiyor musunuz? O zaman bak adam zahiren diyor ya ben daha ne yapayım? Ağzından diyor daha ikinci ağız, üçüncü ağız da değil bizzat ağzından. O zaman ben kalbini mi yardım İslam'ı düşünüyormuş da işte alttan iş çeviriyormuş da beni ne ilgilendirir diyor. Tayyip'in kalbi de temiz olabilir bir ihtimal belki ama beni ilgilendirmez. Adamın zahirine hükmederim, kafirdir derim biter. O yüzden kardeşler bakın, biz insanların zahirine hükmederiz. Gerisi bizim işimiz değil, içi beni iç ilgilendirmez diyerek insanları direkt tekfir eden, Devlet başkanlarını, sofileri, bu avamı, bu halkı tekfir eden kimselere ilk söylenecek söz yine bir cümlede bitiriyoruz değil mi her şeyi? Bitirelim sonra tavsiye giderim Küfür işleyenin neden zahirine hükmetmiyorsun? Kur'an makluktur diye ne direk kafir Zahire hükmet, sana ne çahil <gülüyor> Bitti mi? Uluv'u inkar eden zahirine hükmederim ben. Benim içi kalmış, özürmüş, şuymuş, özrü varmış belki benim bilmediğim bilmem ne. Değil mi? Zahirine hükmederim biter. İçi şunu bunu beni ilgilendirmez ki. Bitti mi bu kadar basit, tekfir ediyor musunuz uluv inkar edeni, zahirine hükmederiz diye yok. Ama niye ibadetli oldum hemen vuruyorlar, bitti mi şüpheleri, yeni şüpheye geçelim mi? Yok geçmeyelim. Şimdi bakın ne diyoruz? diyoruz, şimdi bakın kardeşler, biz insanların zahirine hükmederiz, gerisi bizim işimiz değil, içi beni ilgilendirmez diyerek insanları direkt tekfir eden devlet başkanlarını, sofileri vesaire tekfir eden bu kimselere yönelik söylenecek ilk şey bir. Küfür işleyenin zahirine hükmederim demen gerekir. Her küfür işleyenin Zahir. zahirine Mesela her mutezileye zahiren kafir dersin. Bit. O zaman Kur'an maklulktür diyen herkesi tekfir etmelisin muayyen olarak. Uluv'u inkar eden herkesi tekfir etmeklisin. Kudame bin Mazar'ın zahiren içki haramı helal helale haram yaptı. Tekfir etmelisin. Hariciler harama helal helale haram yaptı. Doğru mu? Evet. Sahabelerin kanı icma neydi? Haram. Ne yaptılar? Helal kıldılar. Ama sahabe icma etti. Bunlar Müslümandır. Zahirine hükmederim. Kudam ve Maz'un kafir. Zahirine hükmederim. i̇bn Abbas kafir. haram helal ehlal, ellel haram yaptı. Mutayla. Zahir ederim oğlu, ederim. Dünyada insan kalmadı. Ne sen kaldın, ne ben kaldım. İnsan kalmadı. Doğru mu? O yüzden şöyle diyoruz. Küfür işleyenin zahirine hükmederim demen gerekir. O zaman Kur'an makluktur diyen herkesi tekfir etmelisin. Çünkü zahire göre hükmediyorum. Uluv'u inkar ederse kafirim demen gerekir. Çünkü zahire hükmediyorum. Eğer hayır bu meseleler buna dahil değildir dersen kaideni yani zahire hükmederim kaidesini kökten yıkmış oldun. Hani biz insanların sadece zahirine hükmediyorduk? Buraya ünlem koyuyorum tabi. Hani biz insanların zahirine hükmediyorduk? Yok o meseleler dahil değildir dersen hem kaideyi bozmuş oldun. Bu kaideyi de sen de uygulamadın. Hem de ben de derim ki cahil olanlar da o zaman dahil değil. Nasılsa beleş. Ağzından laf atıyorum yani. Para da vermiyorum buna. Sallarım ben de. Ben de aynı şey. Cahiller buna dahil değildir. Bu kadar ona derim ki saymış olduğum meselelerde de insanlar cahil senin insanlar da dahil değildir o zaman. O diyecek dahil dahil değil. ya 3 lira vereyim kabul et. Böyle değil ki. Sözü söylemek beleşse atamazsın ki ortaya. Aynı şey normal. <gülüyor> <gülüyor> Darse ki ya bak benim delillerim var. O yüzden bu insanları çıkarıyorum dışına. O zamandaki bu kayda veci üzerine dilmiş. Bu ile gelme o zaman bana. Çünkü ben de delillerle cahili çıkarıyorum. Delilin yoksa yine bak hep aynı şey O zaman delillerimizi tartışacağız. Bu ile gelme bana. Anladık? O ispatla derse delillerini diyeceğim. Sen de delillerini ispatla. Ben ispatlarım derse ben de ispatlarım derim. Ben seninkini çürütürüm derse ben de seninkini çürütürüm derim. Bak hep aynı şey. Sonuçta o zaman delilleri tartışacağız. Geç bu kaideyi zahire hükmederim. Tamam. Çünkü sen de zahire umumi üzere hükmetmiyorsun. İnsanları dışına çıkarıyorsun. Kaideni de bozuyorsun. O zaman İslah zahire hamledir sözü. İçini doldurmak gerekiyor. Aynen. Şimdi dolduracağız birazdan da inşallah. O yüzden o Tayyip demokrasi layıklı hiçbiri küfür değil. gelecek şimdi. Bir, iki. Birinci itirazımız bu. İkincisi ya Tayyip nereden küfür işlesin? Adam müttaki Müslüman diyoruz. Fasık bile değil diyoruz. Yani, <gülüyor> yanlış anlaşılmayayım bu ayetler değil mi? De, demokrasi küfür değildir anlaşılmasın. Hocam bunu anlaşılmasın. Değil mi? işte. Nerede Kur'an sünnette demokrasi küfür? Hadi bir tane delil getirin. Nerede layıklık küfür? Ya dersen ki layıklık şu anlama demek ki o anlamı kastederse adam küfür işlemiştir. Bakalım Tayyip kastediyor mu kastetmiyor mu? Sözlerini cem edeceğiz birazdan. Neyse ikinci problem. Bir şeyin hakkında şartlar yerine geldiği zaman mı zahir denir arkadaşlar soru. Gelmediği zaman mı zahir denir? Yani bir kişinin zahiri şudur dediğin zaman tamam. Şartların yerine gelip engellerin kalktığını tespit ettikten sonra mı zahir ortaya çıkar etmeden önce mi? Ettikten sonra değil mi? Ebru zahir değil ki zaten. Mesela düşünün ki bir insan... Bir şey yaptı, zahiri siyaha benziyor, tamam mı? Ama delilleri cem ettiğin zaman, şartları, engelleri ortaya koyup öyle değerlendirdiğin zaman beyaz olduğuna çıkıyor. Hangisi itibar alınır? Evet. O zaman tekfirin şartları, engelleri yerine getirildikten sonraki durumu mu zahirdir, getirilmeden önceki durumu mu zahirdir? Evet. Getirilden sonraki, delil olan şey zahir olur. O zaman bir şey ne zaman zahir deriz, bu adamın zahiri budur, tekfirin şartları yerine gelip engelleri kalktıktan sonra. Anladık mı? İşte zahirin işi böyle doldurulur. Bit. Anca buna zahir denir. Yoksa Kudame ibn Mazun'u direkt tekfir et. Haricileri direkt tekfir et. Kur'an mahluktur diyeni direkt tekfir et. Kaderi cüzdeni inkar edenleri direkt tekfir et. O kendini yakan hadisi Allah'ın kudretini inkar eden cüzden tekfir et. Ne yapacağız? zahire hükme. O zaman bir insanın zahiri şudur diyebilmen için tekfirin şartlarının yerine gelip engellerinin kalkması lazım. O zaman ben zahirine hükmettim. Bak, hükümleri uyguladım, nasları inceledim üzerinde zahiri ortaya çıktı. Ebru zahir değil. Çünkü ebru zahirle çakışan var. O da ne? İslam'ın kabulü. İki zahir çakışıyor. Niye birini alıp birini at atıyorsun? İslam asıldır değil mi Tabi, İslam asıldır bir de. Ebru şartları yerine gelip engeli kalkmadığı zaman alimler ne diyor? Zaten onu geleceğim. Bakın ikinci itiraz budur diyoruz ki bir şeyin hakkında şartları yerine geldi şartların yerine geldiği zaman mı zahirdir? Gelmediği zaman mı zahirdir? Sorusuna ne cevap veririz? Hakkında delillerin karinelerin toplandığı zaman zahir olur. Engeller kalkmadan tekrinin şartları yerine gelmeden ben zahire hükmettim diyemezsin. Zahirine göre hükmetmiş sayılmazsın. Üçüncü reddiye. Şimdi iki reddiye oldu. Üçüncü reddiye. İ i̇ki zahir çatışıyor ya dedik. Birisine yakinen hepimiz tekfirci de ben de onun İslam'ını kabul ettik diyelim. Tekfircinin istediğine göre bütün şartları yerine getirdi. Sonradan şirk vuku buldu. İki zahir çatıştı doğru mu? Evet. Peki ilk zahir o tekfirciye göre de yakindir. Evet. İslam'a girmesi. Çünkü İslam'a soktu adamı yakın değildir derse tekfirci ulan nasıl yakın olmayanı İslam'a soktun? Kendini tekfir etmesi lazım. Müslüman dediği herkes de yakın var demek. Peki şirk bu yerine geldiği zaman şirk küfür. Bu adam deli olabilir, ikrahte olabilir. Bak hep şüpheler dahil oluyor. Hangisi güçlü? İlk yakın mı, ikinci yakın mı? İlk yakın daha güçlü. Güçlü olan, güçlü olmayanla çalıştığı zaman nedir? Güçlü, güçlü olan hareketlenir. Usulde de kaydedilir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden diyoruz ki burada iki zahirin çatışması söz konusudur. Birinci zahir ki bu onun Müslüman olmasıdır. İkinci zahire ki bu da onun şirk koşmasıdır. Galebe çalmıştır. Eğer birinci yakın olan zahiri kaldırmak istiyorsak en az onun kadar güçlü yakın başka bir zahirle kaldırmalıyız. Çünkü kaidedir, el yakinu la yuzalu bi şeki. Yakin şek ile kaldırılmaz. noktayı koydum baba. Evet. Mesela ben ne diyorum? Yakîn olarak abdest aldım biliyorum. Sadece neyde tereddüt ettim? Abdestim bozuldu mu mı? Mesela yerlendim mi yerlenmedim mi? Hangisini asıl alacağız? Asıl abdestdir. Abdest. Resulullah ne diyor? Sizden birisi namazda olduğu zaman yerlenip yerlenmediğinde yani dübründe bir hareket olduğunu hisseden bir adama soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ses işitmecikçe ve koku duymadıkça ayrılmasın. Ya alıyor. Adam namaza yüzde yüz abdestle girdiğini biliyor. Şüphenere de bozuldu mu bozulmadı mı? Bazen fıkıhta kaydedir, anlatırlar. Bazen insanla dübürünün halka tarafında bir hareketlenme hisseder ama yellenip yellenmediğini emin olmaz. İşte bu durumu soruyor kim? Sahabe. Ne diyor Resulullah? Ses işitmedikçe, koku yayılmadıkça namazdan çıkmasın. Yakini. Bu illa namaza mı hamledin? Yok namaza illa hamle olmaz. O olayda gene olarak, gene olarak gene olarak hamle Çünkü yakin ne olmaz? Şek ile zail olmaz. Dolayısıyla ilk yakinin sen yakin olduğunu söyledin. Sonra birçok ihtimal dahili olan o fiilinin bu yakinini kaldırdığını söyledin. Hayır en az onun kadar güçlü olacak. El yakın la yuzare büşşek İbn-i Teymiye'nin dediği gibi yakîn şekilde izade edilmez. Şirk işleyen bir müslümanın yakın olan imanını kaldırabilmemiz için ancak ve ancak tekfirin şartlarının yerine gelip engellerinin kalktığını tespit etmemiz gerekir. Aksi takdirde yakın olan bir şeyi şek ve şüpheyle kaldırmış oluruz veya güçlü bir şüphe olsa da yakın derecesinde olmayan bir şüpheyle güçlü de olsa kaldırmış oluruz. Bu da usulen yanlıştır. Şirk meselelerinde cehaletin özür olmayacağı iddiasına e, Olmayacağı iddiasına zahire göre hüküm verme kaidesini dayanak göstermenin yanlışlığını ortaya koyan bir başka husus da şudur. Bu iddia ister şirk meselesinde olsun ister başka konularda olsun dinin bütün meselelerinde cehaletin ve tevilin özür edilmemesini gerektirir. Bu çok önemli. Bakın zahire hükmederim kaidesini dayanak alıp da cehaleti özür görmeyenler ne gibi problemle karşı karşıya kalıyorlar o zaman dinin hiçbir meselesinde usulüyle furuğuyla tevil cehalet özür olmaz neden çünkü biz insanların zahirin hükmederiz bana ne kalbi şunu bunu Zahir hükmederiz dersen ki yok ama naslar diğerlerini çıkardı tamam cehalete özür de naslar çıkardı bak hep aynıya dönün hiç bunu unutmayın senin naslın yok senin de naslın yok hadi nasını ispatla sen de o zaman bu kayda gitti çöpe sana göre de o zaman bu kayda üzerine değil. Bir çok şey söyledim ben sana zahirine göre hükümetmedin. Adam içkinin farziyetini bilmiyor yok o girmez. Çünkü kudameye bilmez onun. Zinanın yok o girmez. Namazın beş vakit farzını bilmiyor o da girmez. Çünkü alimlerin sözleriyle karşılaşacak. Ulu meselesi o girmez. Kaderin inkarından cüzdüler o girmez. Meleklerin bazılarının inkarı o girmez. Resullerin bazılarının inkarı hiçbiri girmez. Zahirine göre hükmetmiyorsun. Bak hiçbirinin. Say say sabaha kadar bitmez. O kadar çok şey sayarsın sabaha kadar bitmez hiçbirinde zahirine hükmetmiyor. etmiyor. Kaydeyi paramparça yaptı bak. Doğru mu? Tabii. Mesela o yüzden diyoruz ki şirk meselelerinde caletin özür olmayacağı iddiasına zahire göre hüküm verme kaydesini dayarak göstermenin yanlışlığını ortaya koyan bir husus da şudur. Bu iddia ister şirk meselelerinde olsun isterse de başka konularda olsun dinin bütün meselelerinde cehaletin ve tevilin özür kabul edilmemesini gerektirir. Çünkü özrü mazereti ortadan kaldırmada etkin olan vasıf sırf mükelleften sadır olan zahir küfür amelleri olursa o takdirde bu vasfın bütün zahir durumlar hakkında tutarlı bir vasıf olması gerekir ki sen bütün durumlara hamle etmiyorsun zahire hükmetmeyi. Dolayısıyla da cehalet sebebiyle Allah'ın sıfatlarından herhangi birini inkar eden mazur değildir. Gerekçesi de şudur. Çünkü biz zahire göre hükmediyoruz. Böyle olması gerekir. <gülüyor> Gerek, evet. Yine Allah'ın sıfatlarından herhangi birini tevil eden kimse mazur değildir. Çünkü biz sadece zahire göre hüküm verebiliriz. Aynı şekilde Allah'ın kulların fiillerini yarattığını inkar eden kim? Mutezile. Bunlar da mazur değildir. Neden? Çünkü biz zahire göre hükme diyoruz. Yine tevil ederek bak sayıyorum devam ederek. Tevil ederek içkiyi sayanlar kafirdir. çünkü biz zahire göre hükme diyoruz. Kudamemi'nin mazurun gitti arada. Çünkü biz zahire göre hüküm veriyoruz. Hükmü bilmeden bir yaratılmışa secde eden mazur değildir. Neden? Çünkü biz Zahire hüküm veriyoruz. Bütün bunlar ise hem şer'i nasların deraletine hem de sünnetin muhakkik alimlerinin görüşlerine aykırıdır. Ne var ki zahire sarılmayı esas alan bu kimseler bu kural konusunda tutarlı değildirler. Onu her zaman uygulamazlar. Bu da onların bir çelişkileridir. Aksine onu sadece şirk konusunda ve zahir meselelerde tatbik ederler. O da kendi zahirleri. Ama küfre düşen, dinden çıkaran diğer konularda zahiri esas almazlar. Kaideyi yerden yere vururlar. Bu da metodik bir çelişkidir ve görüşün bizzat kendi içerisinde tutarsız olduğunun bir göstergesidir. Böylece anlaşılmaktadır ki, sadece zahiri esas alma kaidesini dayanak alarak cehaleti özür kabul etmeyenlerin yoluna, metoduna göre sadece iki mezhep ve görüş vardır. O metoda göre şu iki görüş çıkıyor. Burayı dinleyin. Ya küfre sokan yani dinden çıkaran bütün konularda cehaletin özür kabul edilmesi kapısı kapatılacaktır. Çünkü kaydı orada zahire göre hükmederiz. Ki buna göre küfre sokan dinden çıkaran bir fiile düştüğünü gördüğümüz herkesin kafir olduğunu hükmedeceğiz. Çünkü biz ancak zahire göre hükmediyoruz. Bütün küfür meselelerinde insanları tekbir ederiz. Selefilerden başka kalmaz o mantıkla Müslüman. İç dünyalarını Allah bilir, bana ne? Adam uluvi inkar ettiyse zahire hükmettim, kafir oldu. Ya bunu diyecektir, ya da bu esas diğer şer'i esasların gerektirdiği şekilde, gerektiği şekilde ele alınacaktır. Bu durumda da tekfir şartlarının gerçekleşip, doğru metot budur yani, tekfir manelerinin ortadan kalktığından emin olmadıkça muayyen belirli bir kimse hakkında hüküm verme konusunda sadece zahiri esas alamayacağız. Ama meseleler arasında ayrım yapıp da zahiri esas alma kaidesini uygulayıp bazısında uygulamamaya gelince metodik bir çelişki olması bir tarafa hakkında hiçbir delil olmayan bir uygulamadır. Böylece anlaşılmış olmaktadır ki cehaleti kabul etmeme konusunda zahiri esas alma kaidesini dayana kalanlar 3 yanlışa düşmüşlerdir ki toparlıyoruz o bütün anlattığımızı şu 3 yanlışa düşmüşlerdir ki bu yanlışlar şöyledir 1- onlar yani biz sadece zahire esas alırız diyen kimseler alimlerin bu kaydı ile ne kastettiklerini idrak edememişler ve onunla onun ilgili olduğu alanı tespit edememişlerdir. Zira daha önce de geçtiği gibi bu kaide başkasıyla çelişen zahirle değil katıksız zahirle alakalıdır. Mesela başkasıyla çetişen zahir hangisi? İslam'ı var ve küfrü var. İşte bu olduğu zaman zahirine göre hükmederiz diyemiyorsun mukabili var. Ama katıksız zahir olursa hiçbir engel yok şart yok o zaman işte zahire göre hükmederiz kaydısı gündeme gelir. İki tutarsızlıkları yanlışları. İkinci yanlış onlar küfrü gerektiren zahiri İslam'ı gerektiren zahirden önce tutmuşlardır. İki tane zahir var niye birini alıp birini hedef Bu ise daha önce geçtiği gibi nasların delaletine aykırıdır. 3- Onlar bu kaideyi uygulama konusunda tutarlı olamamışlardır. Zira onu sadece şirk konusunda uygulamışlardır ki bu da hiçbir gerekçesi olmayan e, başına buyruk, e, buyruk bir hüküm koymadır. Bakın dikkat edin kardeşler ne dedik az önce? Kendi kaidelerini baştan sona yıktılar. Yüzlerce meselede ve şahısta zahire hükmetmediler. Yüzlerce. Bak o kadar fırkalar geldi geçti Müslüman. Hiçbirinin zahirine hükmederiz mantığıyla tekfir etmediler. Yaptıklarının küfür olduğunu söylemelerine rağmen. Değil mi? İnsanları çıkardılar. Hükümleri de çıkardılar. Kader meseleleri hariç orada zahir değil bilmem. Evet. Muazdur Cevel e, yalanın secdesinde zahire bakmakta bu tazimdir diye ayırdılar. Aynı meseleye göre. Racih olan, racih olan. Hani cehaleti özür görmeyenler var ya gerekçe olarak getirdikleri bu hadisle alakalı doğru. O da ne? Muaz'ın ibadet secdesi değildi. Tahiyat secdesi. Zaten ibadet değildi o. Çünkü tazim secdesi dediğimiz var ya. Yakup aleyhisselam secde ediyor muydu sadece Allah'a? Secde ibadeti var mıydı? Ama ona rağmen Yusuf'a secde etti. Neden? Çünkü onların şeriatında caizdi. Diyebilir miyiz? Şirk bir şey caizdi onların şeriatında. Yok. Haramdır başkasına secde etmek ama tahiyat, tazim secdesi haramdır ama ibadet secdesi o da ibadet niyeti olacak. Zahir bakanlar o zaman buna da zahir bakmalar lazım. Ya o da ayrı bir şey tabi. Onların problem. şeriatında bu caizdir demek ee, bir delil bir delil gerektirmez mi hocam? Yani onların şeriatında caiz olması Yakup Aleyhisselam'ın böyle bir ameli Yusuf Aleyhisselam'a yakış olması hasebiyle mi onların şeriatında... Tabi bu bir peygamberdir. O zaman biz şunu onların şeriatında değil de Allah Azze ve Celle'nin adeta Kur'an'da da <gülüyor> meleklere, Adem'e secde etmesini, emretmesi Allah Azze ve Celle'nin emri gereği olması asebiyle caizdir. Tabii. Zaten öyle. Zaten Allah'ın emri şeriatidir. Allah'ın emri, emri şeriatidir. E, mesele sadece Yakup Aleyhisselam'a değil de o, o bir örnek. Yani, Yakup Aleyhisselam'ın özür diliyorum. Yok yok yok. Sıkıntı o, değil. Devam de, edebilirsin inşallah. Çıkıyor gibi görünüyor ama, Yusuf Aleyhisselam'ın babası durumu Anlattığı var ki babasının kense bu meseleyi başkasına anlatmamasını ve secde edilen mevzu işte bu benim gördüğüm rüyanın hakikatiydi. Evet. Yani rüyada biz diyoruz ki Nebi aleyhisselatü vesselamın hadisleriyle anlamış olduğumuz üzere Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor bana bazen Cibril aleyhisselam kendisi beyazlar bazen rüya vahiy yoluyla gelirdi. Adeta İsmail Aleyhisselamla İbrahim aleyhisselatü mevzusuna geçen evet oğlum ben rüyamda senin boğazladığımı gördüm demesiyle babacığım o zaman olduğunu yerine getir demesiyle. Yani Yakup Aleyhisselam'ın mevzusunda geçen şey mesele. Evet. Orada sadece onlara hamledilmiyor da diye İsrail oğullarının tamamına mı hamledilir? Dikkat mesleğe. edelim şu var. Evet. Emrolunduğunu yap dediğinde bunu ve kimler secde etti? Mesela orada kimler secde etti? Yakup Aleyhisselam meselesinde ben sadece Yakup ha. Aleyhisselamla ilgili ama İbrahim Aleyhisselamla Emrolunduğunu yap. İsmail Aleyhisselam ey babacığım emrolunduğunu yap demesi. Yani burada benim kastetmek istediğim şey. Karine olduğu zaman zaten muayene hamledersin. Karine ile söylüyorum hocam yani. O yüzden Allah diyor ya emrediyor ya. Bu muayyen kişiyi emretmiş veya topluma emrettiği zaman o Allah'ın şeriatı oluyor. İster muayyen kişiye olsun. Çünkü biz şöyle diyebilir miyiz? Allah muayyen kişiye şirki caiz görmüştür. Eğer secdeyi başlı başına şirk göreceksek. Bu da işte tahiyyat tazim secdesiyle diğer şeriatlerde ibadet secdesinin birbirinden ayrı olduğunu. O yüzden Aleyhselatu vesselam ne diyor? Allah'tan başkasına secde edilmesini emretseydin neyi? Kocanın karının kocaya secde etmesini em ederdim. Buradan anlıyoruz haram olduğunu ama şirk olduğunu söyleyebilmek için delil ister. O da nedir? Diğer dinlerde biz şunu diyebilir miyiz? O fiil başlı başına mutlak şirkti ama Allah onlara şirke izin verdi diyemeyiz. O zaman burada ta tazim secdesiyle ee, ibadet secdesinin ayrı olduğuna delalet vardır. İster bir şahıs hakkında olsun ister bir toplum hakkında olsun fark etmez. Sonuçta burada secde edildiği zaman bazen ibadet olmuyormuş. Hangi dinde olursa olsun. Bazen ibadet olmuyormuş. O yüzden secde fiili olarak ibadet sayalım diyelim biz. Peki kıyam da ibadet değil mi? Mesela kıyam doğru mu? Kıyam ibadettir başkasının önünde mesela böyle kıyam ibadettir. Şimdi böyle duran herkes ibadet mi ediyor başkasının önünde? İbadet niyeti varsa ibadet ediyor. Bak Resulullah soruyorlar en hayırlı namaz hangisi? Kıyamı en uzun olandır diyor. Bak ibadet veriyor ona Şimdi ben bir şeyin önüne girdim, tazim ettim. Şöyle ayamda kıyamda durdum. İbadet niyeti yok. Bugün işte patronların önünde her hepsi ibadet etti diyebiliyor muyuz? O yüzden orada ibadet niyeti şarttır burada. O yüzden tazimle tahiyyet secdesi ayrılmıştır burada. Hani bunu dersten sonra yine şey yapabilir isterseniz ama böyle bir ayrım söz konusu. Velhasıl önemli değil. Sonuçta e, olayın mantığı şu. Yani zahire hüküm edip etmemekte üç yerde bulunan ne yapmıştır? Şerişkiye düşmüştür. Üçüncüyü tekrarlayayım. Onlar bu kaydayı uygulama konusunda tutarlı olmamışlardır. Zira onu sadece şirk konusunda uygulamışlardır ki bu da hiçbir gerekçesi olmayan başlı başına bir hüküm koymadır bir sürü meseleyi zahirine hükmetmediler. Bir sürü kişinin zahirine hükmetmediler. Şimdi gelelim kısaca. Allah'ın inşallah zahiren sevgili kuluna taymerdana. Şimdi bu adam diyor ki biz insanların zahirine hükmederiz. Yal diyor adam, tekrirci geldim an dedi ki. Hakimiyetle alakalı da bir seri yapacağız inşallah. O da böyle uzun sürecek yani bir seri düşünüyorum hakimiyette. O belki biraz daha bundan uzun sürer. Bakalım inşallah. Diyor ki kardeşim bak Tayyip geldi demedim mi Mısır'da demokrasi, laiklik gidin, tabi olun, bu daha iyidir, daha hayırlıdır. Ben buna hükmederim. Beni ne ilgilendirir? Evet, bunu demokrasi değil mi? Daha ne ilgilendirir? Bakın şimdi kardeşler şöyle diyeyim. Şimdi zahirine hükmediyoruz. Peki zahirde ne var zahirine hükmediyoruz? Küfür mü var? Nerede yani bu küfür? demokrasik kelimesi, laiklik kelimesi Kur'an'da ve sünnette nerede var küfür oldu? Bir tane ayet hadis var mı demokrasi küfürdür laiklik küfürdür. Ya hocam niye demokrasi çıksın laiklik? Bir sürü yeni şeyler icat etti bizim için anlam önemli. Güzel o zaman bu kelime muhtes bir kelime sonradan çıkmış bir kelime her insan içini farklı doldurur doğru mu? Mesela demokrasiyi düşünün. Bugün bazı ülkelerde iki erkeğin evlenmesi ilişkiye girmesi yasak mı? Yasak. Demokrasiyi farklı doldurmuşlar bak bunu buna sokmamışlar. Bazılarına göre serbest. Doğru mu? Onlar da demokrasiyi farklı anlamış. Yüzlerce böyle örnek verebilir miyiz? Verebiliriz. Dolayısıyla herkes demokrasiden ne kastediyorsa ona göre hüküm verir. Sadece kişi demokrasi dedi diye tekfir edilmez. İçerisine yüklediğimiz anlamı bilmemiz lazım. Çünkü demokrasi, D, E, M böyle sayalım harfleri bir kelime oluşmuş bir ortaya bir anlam yani bir kelime oluşturmuş harfler bir araya gelip içi belli değil. Herkes istediği gibi dolduruyor. İstediğini anladığı demokrasiyi herkes ne yapıyor? Savunuyor. CHP'nin de demokrasi dediğine göre Tayyip'in değil Kürtaş meselesi. Onun dediğine göre o değil. Değil mi? Meşada. O zaman Tayyip'in sözünü neyle doldurduğuna bakmadan demokrasi sözünün tek başına küfür olduğunu kimse ispatlayamaz bir anlamı yok çünkü. O zaman bakıyoruz kişi demokrasi diyen veya layıklık diyen her kimse Tayyip veya başkası İçini ne ile dolduruyorsa, hangi anlamı yükleyerek demokrasi veya layıklık diyorsa ona göre değer kazanır. Doğru mu? Yönetimle ilgili desek hocam. He? Yönetim ve idare ile Oraya da geleceğim zaten. O zaman şey geliyor. Allah'ın indirilere hükmetmeyen büyük küfür mü küçük küfür mü? Yani burada o zaman Allah'ın indirdiği hükmün dışında bir hükümle hükmetmesi değil de Allah'ın hükmünü inkar etmemekle beraber. Aynen. Mesela istihlal, helal sayma olayı. Ona da geleceğim şimdi biraz. Ama şunu bilelim önce. Tayyip peki hiç sözlerinde hani bazen diyorum ya, ya niye Tayyip'i tekfir etmiyorsun şöyle dedi ya mübarek belki bilmiyorum. O anda senin tekfir ettiğin kafir Aydın Doğan var ya onun kanalını o an izlemiyordum ne kızıyorsun Tayyip'in o sözünü duymadım. Bundan dolayı tekfir etmeyebilirim değil mi? O kaydeyi vermiştim. Ya da senin bilmediğin belki bir anlam biliyorumdur ki yine bu geçerli benim için. Mesela Tayyip'in size sözünü birebir duyduğum nakledeyim. Tayyip bir gün çıktı dedi ki eğer sizin demokrasiden ve layıklıktan kastınız Müslümanların İslam'ı dilediği gibi yaşamasıysa ve İslam'ı yaşamalarında enge engellenmemesi ise bu anlamda ben demokratım ve layığım. Ama sizin demokrasiden ve layıklıktan kastınız Müslümanların dinlerini kafamıza göre istediğimiz mekanlarda zamanlarda engelleriz. Bizim istediğimiz gibi bir din yaşayacaklar. Yani hani bu üniversite başörtüsü bunları da kastediyor. Bu anlamda ise ben o anlamda demokrasi ve layık değilim. Ben bunu Tayyip Erdoğan'ın kendi ağzından duydum. Televizyonda bizzat. O zaman Tayyip Erdoğan yükledi mi bunun içerisine anlam? Yükledi. Onun dışında Allah'ın indirdiğiyle hükümetmiyor. Küçük küfür icma en ehl sünnette. i̇bn Abbas diyor küfrün ne küfrün? Küfrün altında bir küfür. Tabi'in de öyle diyor. Selefin icması da bütün bizim muhakkik alimler de, müfessirler de müfessillerin icmasıyla Yine İbn-i İbnül Kayyım Hepsinin sözleriyle, sizin bizim kabul ettiğimiz halim Hepsi Allah'ın indiriyle hükmetmemeye ne diyor? <gülüyor> Küçük küfür diyor En fazla tayip ne yapar? Kufurun, düğüne küfri işler doğru? Küfrün altındaki Bir küfrü işler, doğru Ama yine mesela bu Küfrü, bu şirki vesaire işlerse bir insan yine fasık Diyebiliyor musun? Fasık diyebilmen için onun dinden olduğunu kabul etmeyecek O yüzden Tayyip'in Kaydesi nedir? Usulde kaydedir benim dünyamda bir şey gizli de onu söylemek istemiyorum da oraya girmeyeyim ama şunu biliyoruz ki Tayyip fetva alıyor insanlardan. Doğru mu? Çeşitli mercileri var. Onlar ne diyorlar Tayyip'e? Diyorlar ki. Bak şu anda biliyorsun süreci. Daha düne kadar sen kızını bile okutmaktan acizsin. Her şeyi yapamıyorsun değil mi? Yani bu adamdan biz daha ne bekledik? Kızını bile okutamadı üniversitede. Sen geçene kadar bunlar caiz. Çünkü peygamberin döneminde de merhale merhale bazı şeylere göm, göz yummuştur peygamber. Bak geçerli veya geçersiz tevil ondan bahsetmiyorum. Yani bir tevilleri var onu söylemek istiyorum. Ve Tayyip bunu din adına yapıyor. Dinen bunu bir tedriş görüyor. Uygulanması gören bir caiziyet görüyor. Evet çeşitli belki haramlara düşeceğiz ama en azından belli bir seviyeye geleceğiz. O yüzden bu caiz olur mantığı var. Hata etmiş veya etmemiş. Önemli olan o değil. Dolayısıyla her küfür işleyen kafir değil, her bidat işleyen bidatçı değil, değil. her fıskış, küf, e, haram işleyen fasık değil, her şirk işleyen müşrik değil, her küfür işleyen kafir değil. değil. O yüzden hemen küfür gördün, kafir yok. Hıca. Hıcağım, e, bu bu, bu getirdiği ikinci delil de dalın, e, madem o kadar şeydi peygamber niye davinledi ve girmedi, yani bunu şeye delil getiriyor. Hani... Eyvallah girmedi. Girmedi. Tamam haram işledi. Güzel. Küfür oğluna deliller ister. En fazla ne peygamber girmedi. Peygamberin her yaptığını, her yapmadığını yapmak küfür mü? Hocam normalde diyemez demek biraz gelişiyor güzel. Normalde Zaten anlaşmalara da katılıyordu. Bir şu şey o iki biri biriyle kavga ettiler. Hakem oldular. Ben bir de olsam bir daha girerdim diyor. Mesele o değil. Yok en fazla en fazla ne ispatlandı burada? En fazla peygamberin yapmadığı. Peygamberin yapmadığını asla ne denir? Bidat. Şirk demek için delil ister. Sen peygamberin yapmadığını ispatladın. Var mı üzerinde ziyade bir anlam şirk olduğuna, küfür olduğuna? E başka? Daha ne diye? girmedi. Girmedi eyvallah. Tayyip peygamberin yapmadığını yaptı. Bitti o kadar. Bidat en fazla mesela. E başka? Yani Getirin var. ben itiraz Hı? istiyorum. Gerçekten Tayyip'i tekfir etmek için zorlayın. Bakın hep itirazların hepsi şürüktür. Buyurun. Anıtkabir'de saygı Anıt duruşu, ibadet olmadığı zaman şey değildir, haramdır. Niyetin ömrü. Haramdır. Ayakta sen kıyamda duruyorsun, e, şeyin önünde. Başbakan, şey, ben ibadet, ben mi i̇badet mi et? İbadet mi et? Ne getirin, devam edin. Burada niyet devreye girmiyor mu zaten hocam? Aziz Atatürk dedi diyor, tamam mı? Onun indinde Atatürk'ün tekfiri sabit olacak. O kaydelerin hepsini anlattım. Doğru mu? Senin bildiğin bilgiye sahip olacak, ona gerçekten öyle inanacak. Hocam, daha hocam. Hı -hı. Bir zamanda e, ben de kendisinden. geçti şu an şüphelerle ilgili devam etmiş olduğunuz dersin mesela duruldu mu? Devam edeceğiniz mi yoksa soru cevap kısmına mı geçiyoruz şu an hocam? Bakayım. Aslında tamam. bir soru cevap kısmına geçilmiş olsaydı tamam. belki dersin bir bütünlüğü olmazdı. O uzun olur. Şöyle yapalım. Şu ana kadar biraz soru sorun. isterseniz. E bir beş dakika çünkü yani dersin sonunda ben niyetim var ama bir de biteceği için evet tahminimce şöyle bir şey söyleyeyim. Onun nezdinde küfrün sabit olmuş olması hasebiyle böyle bir söz varsa getirmediniz ben e bilmiyorum <gülüyor> kardeşlerimiz de duymuş duydum mu duymadı mı takip ettiler mi ama internet <gülüyor> üzerinde YouTube'da arkadaşlar Tayip Erdoğan'ın laiklikle ilgili konuşması diye girecek olurlarsa evet Tayyip Erdoğan laiklikle ilgili laikliğin apacık küfür ve dinsizlik olduğunu beyan ettiğini biz bunu bizzat kendi ağzından duyduk. O da ayrı Onun bir şey. Laikliğin apaçık savunucusu biz izlemesi hasebiyle geçmişe söylemiş olduğu sözden dolayı. Bu laiklik dinsizliktir. Demesi i̇lk ilk anlamıyla anlamı ilk yüklediği anlamla ikinci yüklediği anlam bir ikinci yüklediği bir, anlamı ilk, değiştiriyor dikkat edelim. Ilk, i̇lk yüklediği anlam dinsizlik yani açır laikliğin tanımını yapıyor. Ondan sonra laikliğin savunucusu biz izlemesi hasebiyle İlk lütfekte anlamım dinsizlik. Biz dinsizliği savunucusu muyuz? Yok. Anlamını ihtiva etmektedir. Yoksa siz beyan etmiş oldunuz eğer demokrasiden kastınız evet. dediğiniz şekilde iki tane e, kısma ayırmasa işte Müslümanların dini vecibelerini iyi bir şekilde yaşamaları içinse hı hı. eğer demokrasiyse biz en demokratız. Eğer demokrasi Müslümanların İslamını yaşamasına en büyük engelse biz buna Şimdi ilk sözü bir mutlak mı abi? İlk, sözü, i̇lk mutlak. sözü mutlak. İkinci sözü kayıtlı mutlak mukayyede hamil yani, olunur. Umum kusursa hamil olunur. Demokrasi için zikretti çünkü demokrasi laikliği varsa birbirlerinden ayrı bir Hayır, anlıyor demokrasi anlıyor ve olarak. laiklik diyor orada Tayyip. Demokrasi ve laiklikten kastınız buysa. Yani din devlet işlerinden ayrılacağız. Ondan sonra bu demektir ki devlet insanların dinle istediği şekilde karışacak. Bunu söylüyor ikisini beraber. O bir ikinci şey zaten Tayyip Erdoğan'ın Din, devlet işleri ayrıdır derken de bunu ameliyle de farklı uyguluyor. Ayetler okuyor, Fatiha'yı okuyor, tefsir ediyor. Bak devlet makamında ayırmıyor. Yani o ayrının da ne demek olduğunu farklı anlatıyor. Yani anayisi hükümleri farklı, bunlarla hükmedilir diyor. Demiyor o helaldir. İstihlal şartı var çünkü. Yani şimdi Tayyip mesela şimdi zinaya imza atmış. Doğru mu? Arkadaşlar ne diyor? Bak zinayı helal kılmış. Bu batıl bir şey. Zinayı izin vermek, helal kılmak demek değildir. Ben çocuğuma izin verdim. Bakın apaçık ifadeyle kullanacağım. Al bu porno cd'sini izle evinde. Ben haramı helal mi yaptım izin verdim diye? Yok. Yok. Ver yani izin vermek hiçbir zaman, <gülüyor> izin vermek hiçbir zaman haramı helal yapmak değildir. Evet demişler izin, zina edebilirsiniz. Aynı ben de işte oğluma izin verdim gibi edebilirsin. git Asla asla bir amele izin verme helal sayma değil. Öyle olsa nice alimler, tabinler bazı şeylere göz, göz yummuş, haram işlendiği halde ses çıkarmamış, ona izin vermiş vesaire. Harama izin vermek helal saymak değildir. Dine nispet etmen gerekir helal sayman için. Yani içkiyi içebilirsiniz, bu helaldir. Dinde bunun sakıncası yoktur gibi. Dine nispet edersen istihlal, izin verme hiçbir zaman, Şeyhülislamın dediği gibi izin verme hiçbir zaman helal sayma demek değildir. Getirin bak ama ben sizden istiyorum. tayibi tekfir etmek için zorlayın. Ben, sahip, hocam, ben, Şu an, o dil aslında şüpheleri de, defetme adına. Geçmiş dönemlerde insiktirik üzerinde e, yapılmış olan derslerinizi yani ben ilk başladığımız günden hemen hemen bugüne kadar derslerinizi ağır bir layı olsa takip ediyoruz. Allah razı olsun istifade hocam. de ediyoruz. Allah bu hususta gayretlerinizi de arttırsın inşallah. E, daha önce ismini zikretmek istemiyorum. Şu an kamerayla kayıt edilmiş olması sebebiyle bu dersler internette yayınlanacak. Bu arkadaşı meşhur etmek istemediğimden dolayı ismini zikretmeyeceğim. Tamam. Sizin kendisiyle yapmış olduğunuz bir münazara vardı. Evet. Evet. Ve tekbir üzerineydi. Hı hı. Ve bu insanla e, daha önce maide 44 dört ayetinin üzerine bir mevzuyu dile getirdiğinizde ııı e, i̇bn Abbas'tan gelen lafzın kıfır dönü kıfır sözünün zayıf, e, zayıf olduğunu zayıf olduğunu beyan etmiş. Ohalasa bile bugün ise görüyorum ki ümmetin bu hususta Kimden ne getirirse getir, icma ettiği noktasındaki sözü e, sercih, beyan ediniz. Bu herhalde daha önceki zayıf olduğunu sözünden dönme sözü... değil. <gülüyor> Çünkü neden? Her senedi sahih, Lafsu sahih midir dedim ben? Kaydı anlattım. Yok, şaz da olabilir, değil mi? bu Buhari'deki, Müslim'deki tersi de aynı heli sünnette. Munkatı rivayetler vardır. Senedi kopuk sahihtir. Ben orada senet lafzına değindim. Anlam olarak sayı. O yüzden zaten söz kesildi. Ben ifade de edemedim. ehl sünette sünnette kaydedir. Bir den bir ifade geliyor. Senedinde zayıflık var. Mesela i̇bn Abbas gibi. Ve talebelerinden meşhur olarak aynı sözü sahih senetle teyit ediyorsa hadis usulünde evet senet zayıftır ama amel edilir olarak kabul edilir. Mesela. Bu Ömer. bunu söyleyen var mı hocam? Tabi baktın taavuz yani bütün şeyler. Se yani muhadislerden birisi. Bak ben muhadisler de... sahih veya zayıf diye mutekaddimde bu tartışılmamış hadis. Senet incelenmiş, raviler hakkında konuşulmuş. Orada geçen raviler zayıf denmiş, Darakutni konuşmuş vesaire zayıf denmiş hadis olarak. Bazıları tariklerin bir araya gelmesiyle sayılamış o da ayrı. Onu da inkelim. Ben racı olan görüşümü söyledim. Hiçbir zaman zayıf, senedi zayıf, amel edilmez demek değil. Hı. Çünkü senedi zayıf o ama anlam olarak sahih. Mesela ne gibi? Biraz sana ters olacak ama olacak. idare et. Mesela Ömer radıyallahu an Ebu Musa Leşari'yi gönderiyor. Diyor ki Allah'ın kitabıyla hükmet. Hep biz var ya meşhur şeyler. Evet, evet. O diyor zayıf falan hani bu kadar değil, falan yok işte şurada burada da. Sahih olan rivayetleri ne yapacağız? İbn Ömer geliyor Ömer radıyallahu an diyor ki Ebu Musa şari en son bulamazsan sünnette Kur'an'da birbirine benzer hususları te tespit et ve ne yap? Kıyas, yap? kıyas yap. Senet itibariyle o senette zayıf. i̇bn Kayim Kayyim diyor ki ümmet bununla amel edileceğine zayıf olduğu aldi icma etmiştir ki İbn-i Kayyim orada yine de isabet etmiyor. Çünkü senedi de sahih onun. Çünkü İbn-i Kayyim bir tarikini ele alıyor. O hadisin beş tane tariki var ve güçlendiriyor. Hadis sahih. Kıyas et diyor. Bana doğru ama Rabi zincirinde... O, o yüzden benim orada kastım senet olarak bir problem yok. Asla. Bir problem yok. Ki diyelim ki yani Allah da şahit. Ben o zaman da öyle inanıyordum. Şimdi de öyle inanıyorum. Ama diyelim ki benim için hiç dünyanda sorun değil. Gerçekten o zaman zayıf görüyorumdur diyelim. Tamam mı? Bugün Olar, diyelim ki... Hocam eyvallah isabetler... Özür diyorum. O ilk konuşmadan dolayı onlara bir malzeme olmuş hocam sözünüz. Malzeme olmuş olmaz hasenidir. Bunu sürekli dinden yaptı. Ortamada ama o çok de, hayırlı oldu lehimize biliyorsun onu. Ben, hocam yani o kastım zaten burada, burada o şahsı ismini zikretmekte kastım. etmemekti değil Onu meşhur etmemek yani derdimiz gerçi Yok. zaten bilen biliyor olur. Sonra biz zaten o kardeşle hani ahlakıyla da bile tekrar oturduk yine konuştuk. Belki dinlemişsinizdir onu da kaydettik. Ben Konya'ya gittim ama ben yani ilk konuşmamda biliyorsunuz yani ben söylüyordum o söylüyordu araya giriyordu bazen insanlar birbirinin sözünü tamamlayabilmasına izin vermeyebiliyor arada kalabiliyor o yüzden bakın mesela şeyle alakalı bazı şeyler var en basından örnek vereyim ümmetin %99'u neredeyse bir mecliste 3 talağ ne, ne saymış boş saymış değil mi ibni teymiye bazı başka alimler de müslimdeki rivayeti ya bu kadar açık diyorlar kardeşim müslimde rivayet al külletim mi bütün muhakkikler en başından İmam Ahmet diyor ki o hadisin o ifadesi münkerdir. Sebebi de i̇bn Abbas'ın talebelerinin hepsinden sahih olarak ne gelmiştir? Rıba, rıba, rıba, Tek talakta üç meslis gelmiştir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden o kadar basit değil. Yani alimler hevesinden yapmıyor bunu. O yüzden bir alimden bir söz geliyorsa... Senedinde ufak bir zayıflık varsa ama talebeleri aynı fetvayı veriyorsa o sahiline tehkit eder. Vurgular onu. O yüzden mürsel rivayetler bazen hadisi takviyede güçlü mürseller, mürsel rivayetler. Yani tabi'in Resulullah böyle dedi diyorsa, Resulullah görmemiş bunlar hep sade usulünde. O zayıf hadisi takviye eder bir cihetten bunlar gibi. Ama bunların ismine girmedi, fırsat olmadı. Dolayısıyla i̇bn Abbas'ın o şeyi icmaen anlam olarak sahih. i̇bn Abbas'tan senet olarak zayıf ama aslen sabit. Senetle aslı karıştırmayalım. O yüzden şey gibi mesela o diyor ya e, Kur'an'da Resulullah diyor hesabı Yemen'e yolluyor. Ne diyor? Kur'an'da bulamazsan sünnet. Sünnette bulamazsan iştah edin. i̇bn diyor. Ümmet bunun kabulünde. Evet anlam olarak zayıftır. Ümmet bunun kabulünde icma etmiştir. Ümmet icma etmiştir. O zaman mesele burada ne? Mesele usulü boyut. Ben sadece orada hadis boyutuna değindim. Usulü boyut ayrıdır. Velhasıl var mı Tayibe başka itiraz? Senin bir itiraz vardı. Evet. <gülüyor> Mesuliyet Allah'ın yani Allah'ın ayetleri, şeriatın dışında işte ayet yani yönetme bazı işte, kanunlar, kanunlar yazınla, Onlarla ilgili kanunlar. Yani Allah'ın küfür da... değil. kanun çıkarmak küfür değil. Diyorsun ya evde ayetleri, evde bir Allah'tan şey evde bir şeylere başlayın başlayın izin veriyorsun. Allah'tan başka kanun koyucu. Bak. Hüküm veren kimdir? inil hukmu illallah. Tamam? Hüküm yalnız ne indir? Allah'ındır. Tamam ben şimdi bir hüküm koydum. Trafik ışığında şöyle yapana ceza. Ne oldu benim hükmü? Veya hüküm ver. Allah diyor ki kocana boşanan kadın, erkek ne yapacak? Aralarında birer hakem tutun. Bak onlara da hüküm sahibi kıldı. Orada hüküm hangisi? İstihlal hükmü. Diyannaslar kayıtlıyor. Söylediğin umum. Mutlak. Diyannaslar bunu kayıtlıyor. Helal sayma şartını getiriyor. O yüzden Kur'an'ın müfessiri İbni Abbas senedi zahif ama hadis sahih olan Rivayette ne diyor? Kufrun, dune kufrun. Ve bu, tabinin de icması var bunda. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? hocam şöyle, yani Allah'ın, şimdi trafik kurallarını dediğinizde, evrensel, yani dünyanın... O senin sözün, Allah hüküm Allah'ındır diyor. Beni ilgilenen de, nereden çıktın dışına? De evrensel mevrensel şer'i değil, o evrensel, <gülüyor> Türkçede çıkmış kelime, şer'i ifadeyle hüküm koydu bu adam. Ama neden işte orada hüküm o kastedilmiyor vesaire delil diğer deliller, İşte diğer delillerle de bunlar hüküm Allah'ındırdan kasıt istihlal. Yani İmam Ali'nin şöyle bir sözü olduğu söyleniyor. Hani gittiğiniz yerlerin adeta huyunuz bunun gibi olmaz mı yani? Nasıl? İmam Ali'nin şöyle bir sözü olduğu söyleniyor. Ya bak hiç önemli değil sahibi yazayı. Bak harici nasla delil getirdim. Ben de sana harici nasla o hükmün küçük küfür olduğunu söylüyorum. Bak aynı şeyden bahsediyorum. <gülüyor> O yüzden kanun koyma, hükümler koyma hiçbir zaman büyük küfür değildir. Yani şeriat ilan edersen o zaman... Tamam, yani mesela diyelim ki bir genel ev açtı, bu küfür değil. Sen evini şimdi genel ev yaptın, gizli devletten gizli kafir mi oldun? Yok, böyle bir şey yok. Harama izin verme küfür değil, İstihlal, helal sayma değil dinen nispet edecek. Ben size daha ileri gideyim, bak bu münazareyi bitirecek, perişan olacak, bu münazaranın mantığı perişan olacak, güzel. Bidatçı ne yapıyor? Hüküm koyuyor. Din iddiası ediyor. Niye o zaman bak hüküm koydu. Her bidatçı kafir olmak zorunda. Bunun cevabını asla bulamazsın bir tekbirciden. Her bidatçı bu. Mesela şimdi şöyle bir şey var mı? Namazdan sonra zikir toplu var mı? Bunu kabul eden kafir olması lazım. Bak hüküm koydu Allah'tan. Her bidatçı kafir olmak zorunda hepsi yüküm koydu dine nispet. Aslında Ama mi? hocam bu sana reddiye desen ne olur? Bidatçının kafir olması yüküm koyma meselesinde kafir olmasına daha yakın. Çünkü biz ibadete yapmıyoruz. Tabi yani. tabi işte Bidatçılık. o yüzden bana şöyle bir itiraz. Hocam aslında bu size itiraz değil mi? Tamam bana itiraz ben helak oldum da sana da bir itiraz yok mu? Sen demedin mi dine nispet ederse o zaman büyük küfür olur. Al dine nispet etti. Al dine nispet etti burada. Hayır dinden olmadığını bile bile dine nispet ederse. Dinden olduğunu bilse olmaz. O yüzden ehli sünnetten de alim kalmaz bazılarının bir datı var. Çok. Bak nasıl toparlanıyor anladığınız zaman yani hiç işe girmedir. O yüzden tayyip nedir vurguluyoruz muttakiydi. Evet, <gülüyor> ben şimdi birazdan rafizlerin de muttaki olduğunu anlatayım <gülüyor> bazı rafizilerin. Neden? Bir sürü bak mutayı helal sayıyor, bir sürü sahabenin kanını helal sayıyorlar değil mi? Şuna buna rağmen Hı -hı. alimler bunları muttaki görüyor. Nice rafizileri. Hatta bazı rafizler var bizim sene zincirlerinde. Yeryüzünde 5 sahabeden başka herkes kafirdir diyor. Ona rağmen sika ve rivayetleri kabul edilmiştir. Hepsini ispatlayacağım. Evet. Bizim böyle kötü bir sitelerde bu kahve bunlar. Şimdi bir insanın şahfas olarak teklif edilmesi mümkün, mümkün müdür? O Yani öyle bir sıktın ki mümkün değilmiş <gülüyor> gibi görünüyor demek diyor gibi gözüme bakıyorsun. Evet zordur. O yüzden bak binlerce milyonlarca insan gelmiştir. Şirk küfür dolu parmak sayısı kadardır insanların tekfiri. Peki kendini İslam'a nispet eden herhangi biri daha önceki sahil derslerinizde hatırladığım kadarıyla hadisi inkarca müşakhas olarak tekfir eden ilk belir demiştiniz hocam. Bu noktada cehaleti özür görmüş olmanız hasebiyle. Allah'tan birisi çıksa hadisi inkar ediyorum mesela. Gene aynı şekilde onun üzerinde tekfiriniz sabit olur. Benim bir huyum var. Geçen Botan'la da konuşuyorduk bizim evde. Benim bir huyum var. Ben mesela bir kelime söylediğim zaman o sözümü de dönüp bunu göreceksiniz bunu. Bu bizim dersleri bir Allah olacak. razı olsun maşallah. <gülüyor> Benim bir huyum var. Şimdi ben hani meşahitlerin dizinin dibinde hep metin okudum ya. Mesela 10 sayfalık küçük bir metin 5 ay şerh eder. Neden? Her harfine her kelimesine değinir. Aynı İmam Mücahit'in İbn-i Abbas'ın dizinin dibinde 3 kere Kur'an'ı hatmedip de her kelimesini harfine sordu. Buradaki vav ne buradaki elif falan ne hepsini sormuşlardır. Kadar derin. Alimler de böyle işlediği zaman bu belli bir süre sonra ilim talebesinde şu melekeyi oluşturuyor. Her sözünü mutlaka kayıtlıyorsun. Ona çok dikkat ediyorsun. Getirdiğin her itiraz o anda anda havada kalıyor sözünde. Dikkat et ben hadisin inkarsı demedim. Bir tane sözünde bulamazsın. Gözden kaçıyor ama. Neden? Şimdi ortam öyle bir ortam değil ya. O sözlerin tek tek dikkat edilmediği için umum anlaşılabiliyor. Hak veriyorum burada. Dikkat edin ben mutlak kelimesini kullandım. Mutlak nedir? Mutlak bir insan mesela beş vakit namazı kabul ediyorsa mutlak hadis inkarsı değil. Zahiren ismen hadis inkar ediyorum diyor ama manen değil. Mesela hadiste e, ayette olup hadiste olmayan hükümleri kabul edenler mutlak hadis inkarsı değil. Ama gerçekten sünnetteki bütün farzları şeyleri inkar ettiği yeryüzünde böyle bir Müslüman çok zor görülür değil mi? Onun da Müslüman olduğunu hiç kimse söyleyemez. Düşün ki yüzlerce ameli, herkesin icma ettiği ameli reddediyor. Kur'an'da olmayan bütün sünnetteki amelleri reddediyor. Çünkü bakın bugünkü hadis inkarcıları bile görenekten gelenekten diyor. Aslı var diyorlar yani. Evet Kur'an'da yok ama insanlardan böyle gelmiş. O yüzden bunlar mutlak hadis inkarısı kısmına girmiyorlar. O yüzden bunlara bu anlamda bu kayıtlarla dikkat edin. Tayyip'e başka itiraz? Mutlak mı? Hocam cehaletin özür olmadı bir var mıdır? Cehaletin? Özür olmadı. Allah yoktur der bitti. <gülüyor> bu cehalet değil aslında. Bunun haricinde yok mu? Yani bunun haricinde cehalet var. Var Mesela yani. aslında mesela, cehalet değil. Yani mesela hiç insan cehalet demeyelim. Çünkü e, bir sürü şart ve engeller var. Yani şöyle diyebiliriz. Bir insan küfre veya şirk işlediği zaman veya küfre düşecek bir şey yaptığı zaman küfre girme ihtimali yok mu? Gerçekten kafir olma ihtimali var. Mesela ne gibi? Adam Allah'a küfür etti. Dedi ki mali azıyla küfür etti. Bu adam muayyen duyduğunuz zaman nedir? Kafir, kafir elbani muamelesi uygulayacaksın. Elbani bu noktada zaten mürci olarak algı ediliyor hocam. Şu yo yo en fazla yani yo yo, asla aslında, asla. Özür asla elbani. asla mürciye olmaz. Bir hatasıdır onun. Yani elbani tekfir edilmez diyor. Biliyorum biliyorum. Asla Hı. bir hatadır. Kudam yani. ebn onun hatası gibi. Felaknas ve... Kur'an'dan değildir diyen gibi. Hiçbir söylüyorum. şey olmaz. Hiçbir Olamaz şey. Elbani bu ümmetin nadide çiçeklerindendir. Ona mürciye diyen de harici tekfirci zihniyeti var. Peki bu hususta Allah Azze ve Celle söylemek sövmek cihaletten özürlüğü mu orta? Cahil değil çünkü söven herkes sövdüğünü biliyor değil mi? Hocam, Küfür olduğunu sö sövdüğünün el farkında. Elbette bunu aklın gitmesiyle ilgili bu mesele getiriyor. Nasıl? Aklın gitmesi sabit olursa o ayrıdır. Deliler, mecnun bak bizim söylediğimiz hani o ittifak edilen her husustaki maniler hariç o zaten maruftur. Delidir, çocuktur konu o değil. Biz bu ortada katliyetle... Tevil ve cehaletin dakli var burada. Biz de, yani dakli gündeme gelir. Cehaletin hiç dakli olmuyor Allah'a küfür etmeye. Tevilim de zaten olmaz. Çünkü yeryüzünde tek bir insan ben şu tevhilden dolayı Allah'a küfür ettim. Mesela ikra altında Allah'a küfür etti ne oldu? Bak şartı engeli yerine geldi. O yüzden burada tartışılan konu bunların kalkmasıyla bir insan. Cehalet özür olur mu sözü gelmez. Çünkü cehalet diye bir şey yok. Herkes biliyor Allah'a küfür olduğunun kötü olduğunu. Yeryüzünde, o yüzden zaten kızdığı için söylüyor onu. Yani cehalet özür müdür Allah'a küfür etmene bu soru yanlış. Cehaletin dahili yok ki burada. Hı. Değil mi? Sadece tekfirin mangesi var. Yani, yani bu kuru fasulye olmayan kuru fasulye midir demen gibi. Ağabeyim, cehalet diye bir şey şu, yok. Hocam bir insan İslam'a neyle girdiyse çıkışı da olmamak mümkündür. Evet. Ya, tekfirin şartları yerine gelip engelleri kalktıktan sonra. Ya, hayır yani İslam'a neyle girdi? Ben evet. Yakın yakın. Yakın ile girdi yakın çıkacak. Yani o gizli madderin tamamı <gülüyor> kabul etmesi mesela... Ee, iman şartları. Ona da geleceğiz. Bu şüphe o. Bak aslında bunu işleyeyim bir. Belki anlarsınız. Şüphe ne diyor? Size sorayım birisi. Bir insan gelse inşallah el kaldırarak yapalım. Gerçi aslında dolaylı yönden cevap verdim de. Buraya gelmeden önce dedim ya bazı azillerle münazara ettik. Güya sıkıştıracak adam benim. Dedi ki tamam cehalete özür görüyorsun. O zaman bir Müslümanın İslam imanın şartlarından birini inkar ederse cehalete özür müdür? dedi bana. Cevap ne deriz? Hep duruyorsun, korkuyorsun. Hmm. <gülüyor> Bak İnsan, deriz ki İmanın şartlarından birini inkar ederse cehalete özür müydür? Eğer bu imanın şartlarından birinin bildiği halde inkar ederse adam kafirdir. Bilmediği yani, halde inkar ederse Allah'ı inkar ederse özürdür. İmanın az... şartlarından dedik. İmanın Değil işte o zaman. Iman... Ne deriz biliyor musun? Cevabı şudur. Cehaletinden dolayı Allah'ı inkar etse kafir. Cehaleti yok ki fıtri zaten. Cehaletin dakli yok burada. Allah'ı hiç kabul etmemiş. Nasıl İslam'a sokacağız? Ben Müslümanım ama Allah yok böyle olur mu? İman tamam. Allah'a meleklerine, kitaplarına iman. Ama peygamberlerden biri, peygamberini inkar versin. İşte ona geleceğim. Bak dedim ya o yüzden tavsil var. Deriz ki göğe sıkıştıracak dedim ki bu sorun batıl içeriyor. Yani adam ben Müslümanım diyecek Allah yok diyecek. Ben Müslümanım diyecek ama Muhammed Resulüm değildir diyecek. O zaman burada ne var? Bu soruya cevap, tafsil var. A Eğer bir, altını işleyelim. Allahsa zaten İslam'a hiç girmedi. Doğru mu? Doğru. Zaten hiç girmedi. O zaman Müslüman olduktan sonra inkar ederse diye bir şey gündeme gelmiyor. Zaten hiç İslam'a girmedi. İki, Peygamberin inkar ederse peygamberi ki burada tafsil var. Resulü kastedersen zaten İslam'a girmedi. Çünkü la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Zaten İslam'a girmedi. Ama diyelim ki bir adam bir peygamberi bilmiyor. İnkar etti böyle bir peygamber var mı yok dese cahil. Tekfir mi edeceğiz? Aksakta bütün peygamberleri Kur'an'dan sayacağız. Öğreteceğiz ona ezberle İslam'a girerken. Sonra bir de baktık. Aa sünnette de varmış. Onları unuttuk. Adam yine kafir. Meleklerin ha, geleceğiz bak tek tek. O zaman ne diyoruz? Resullere gelince, peygamber olunca kafir. Zaten İslam'a girmemiş. Asli kafir. Diğer peygamberli olduğunu mu? Bilmediği zaman birisinin peygamberliğini inkar ederek girebilir. Ne zaman öğrendi dinde böyle bir peygamber var. İsa var, Musa var değil mi? Süleyman var vesaire. Aleyhimusselam. Ondan sonra ne olur? Kafir olur. O zaman bu soru dava. hepsinde tavsiyeler. Başka ne var? İman şartları? Hı. Meleklerine. Meleklerine bilmiyor. Ne bilsin? Mesela İçrafil diye bir şey yok. Mikail diye yok. Bir peygamber diye şey. Bir melek diye bilmeden girsen Ne gibi sakınca var? Melekleri mi sayacağız tek tek? ölüm me meleği olarak Hı. Azazi ve Azrail olarak evet. zikredilmesinden de Evet. O zaman meleklerde tavsiyeler. Bir meleğin varlığını bilmeden de İslam'a ne yapar? Girer. Evet Allah peygambere vahiy geliyor. Anladım, nasıl geliyor bilmiyorum. Kabul ettim. Peygambere vahiy geliyor. Kitaba iman Kitaba gelince... Ama melek diye bir şey yoktur ya falan dese böyle aklıyla gitse. Hiç bak hiç melek yok, yok dese bunu tekkir edemezsin. Neden? Şahadetin lugavi manasında birebir ters değil. Neden? Çünkü bak adam İslam'a girdiği zaman biz ne deriz? Ya Allah var peygamber var İslam'a girer. Doğru mu? Melek ya melek ne diyor? Ben duymadım hiç melek. Tekfir meyce Melekleri de anlatacağız. Bak melek var şu var değil mi? Aksi takdirde bütün meleklerin ismini saymamız lazım. Habi bir melek ha. <gülüyor> bütün melekler. Doğru mu? Çünkü o bir peygamber Allah'tan vahiy geldiğinin şeklini bilmeyebilir. Bu melekle mi oldu? Başka vasısa mi oldu? Bilmeyebilir. Gelelim şeye. Allah'a ahirete zaten bu tasavvur edilemez öyle bir Müslüman yok değil mi? Tasavvur edilir mi? Ben Müslüman'ın Peygamberi iman ediyorum, Allah'a gece gündüz iman ediyorum ama o ahiret yok. diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. O zaman ahiret'in cüzlerini alırsak özür. Mesela sıratı inkar etti. Olabilir, değil mi? Muhtezil inkar ediyor. Mizanı inkar etti. Ahiretteki cüzleri. Tekfir yok. Ahiretin aslı asli kafir. Zaten İslam'a girmemiş. Çünkü öyle bir insan tasavvur edilmesi İbn-i Teymiyye de diyor. Ben mümkün de, değil ki ahirete inanmayacak ve aynı zamanda Allah ve peygambere itaat edip ibadet edecek. Niye edeyim? Ne sonu var ne bir şey. Bana ne peygamber bana ibadet derim. Nasılsa sonuçta öleceğiz toprak olup gideceğiz. Tasavvur edilemez İbn-i Teymiyye de dediği gibi. Başka kim vardı? Kader. Ne vardı? Kader. Kader. Deriz ki tavsil var. Kaderin dört yüzü var. Ne var? Yaratma, bilme pardon önce. Yazma. Sonra e, yazma, dileme. dileme ve yaratma. Evet. Bilmeyi külliyen inkar etse, İbnü i diyor bunu İslam'da sadece münafık der. O yüzden yeryüzünde hiçbir fırka yoktur Allah'ın ilmini mutlak inkar eden. Şu anda yok. Mutlak Bilmiyorum. Bilmiyorum. yok yok bak hep mutlak Bilmiyorum diyorum. Mu? Mutlak yeryüzünde tek bir Müslüman, İslam'a müntesip yoktur Allah'ın ilmini mutlak inkar eden. Gelmemiştir. Bizim ilmimizi bile ispat ediyor. Nasıl Allah'a? Şimdi ben bunun var olduğunu biliyorum yani. Allah bazı cüzlerini inkar edebiliyorlar. İşte kulların bilmeyebilir. O da tevil geçerlidir. O yüzden mutlak inkar. Sen herhalde Abdülaziz Bayındır Bayın in, mutlak inkar söz konusu değil. O yüzden ne diyor? Allah her şeyi bilir. Geleceği de bilir. Ama kulların imtihanla alakalı fiillerini. O da fiillerin de hepsini bilir ama imtihanla alakalı fiilleri kayıtlıyor. O yüzden Ayşe Radıyallahu ne diyor? Allah bilir mi? diyor. Evet bilir diyor. Halbinde geçenlerle ilginç olur değil mi? Tamam. İşte bak cüz en bir inkar var. O yüzden külli inkarda Şimdi kaderi böldük ya biz dörde. İlmi külli inkar eden sonra bir İslam, Müslüman gelmemiştir. Zaten akıl da tasavvur edemez onu. Akıl da tasavvur edemez. Allah'ın varlığını kabul eden herkes Allah'ın ilminin olduğunu kabul eder. O yüzden İbni Teymiye diyor birileri girmiştir. Onlar zaten asli kafirdi, münafıktı. Gelelim şeye. E, Allah'ın neyi var e, ya bilmesi? Sonra ne dedik? Allah Azze ve Celle yazdı. Yazmayı inkarsa kafir mi? Yok. Muhtezeli inkar ediyor. Kul zaten kendi fiilinin yaratıcısıdır diyor. Doğru mu? Dileme inkar ediyor. Değil mi? Allah'ın dilemesi yok. Biz kendi dilememizde müstakiliz. Değil mi? Başka kaderin cüzü? Yaratma. Yaratma. Ee, yine mutezile diyor. Biz kendi fillerimizi yaratmışız. Ehlüsüne tekfir etmemiş. O zaman kaderde özür mü dedin? Tafsil var. ilmin zatını mutlak olarak inkarı Bu zaten küfür. Bunu da geçmişte bir Müslüman gelmemiş bunu inkar. Cüzüne gelince külli cüz, yani tevhilden dolayı Dolayısıyla inkar etsen kafir olmazsın. Diğer üç rüknü zaten inkar etsen kafir olmazsın. O yüzden İslam fırkaları Mürci, e, Cehmiye var pardon Mutezile var inkar eden bunları değil mi? Diğer üç vasfı. Bir de onun mukabile ne var? Cebriye. O da tam amile aşırı gitmiş. Biz diyor e, rüzgarlı bir havada ağaç, düşen ağaç yaprağı gibiyiz. Nasıl rüzgar ağaç yaprağını istediği yöne çevirdiğinde yaprağın farklı yöne gitmede hiçbir tasarrufu yoksa, rüzgar onu sağa etiyor, onun sola gitmede hiçbir tasarrufu yoksa, biz de Allah'ın önünde öyleyiz. Hiçbir seçme hakkımız yok. Biz küfür işliyor, Allah bizi zorluyor. Bizim hiçbir seçme hakkımız yok. O da öyle. Bunlar da tekfir edilmemiş. O zaman bu soru biraz boş bir soru. Havada kalıyor. Bakalım daha ne var? Ee, i̇nşallah şey yapalım. Ee, ara verelim. Bir e, çay içelim. İnşallah sonra devam edelim kaldığımız yerden. Ve ala Muhammed.